Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzubillahi min ve min ve men yudlil fela haade le. Ve ve ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mühtefetuha ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr Allah izniverse inşallah bugün menheçle alakalı e, konulara başlayacağız. E, öncelikli olarak fırkalar. Fırkaların manası e, bunların İslam tarihi içerisinde ee, Müslümanların başına getirdikleri sıkıntılar ee, bunların din açısında mesela peygamberlerin daveti karşısında ihtilaf edenler bu ihtilafların neticesinde fırkalaşanlar. Çünkü ihtilaf başka bir şey, fırkalaşma başka bir şeydir. Bu farkların manasına yönelik e, açıklamalar aktaracağız inşallah. Bütün peygamberler ana hatlarıyla mesajlarını iki noktada merkezlemişlerdir. Bunlardan birisi Allah Azze ve Celle'ye kulluk edilmesi diğeri tavuttan yani azan ve sapan her kişi ve güçten sakınılması. Allah Azze ve Celle Nail Suresi 36. ayetinde şöyle buyuruyor mealen Biz Allah'a kulluk edin ve tağut'tan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Amaç, hedef ve metotlarında bu iki esasa dayanmayan her davet, peygamberlerin yoluna aykırıdır ve eksiktir. Böyle bir davet beklenen sonucu vermez. Allah'a kulluk etme esası, tevhid, sağlam inancı, allah Teala'ya itaati ve O'nun şeriatına uymayı gerçekleştirmeyi içermektedir. Tağut'tan sakınma esası ise, heva yani kitap ve sünnete aykırı görüş ve davranışlardan, fırkalaşmadan, bidatlerden, bunların sebep olduğu şirk, küfür, zulüm, pısk ve Allah'ın dininden yüz çevirmekten sakınma anlamına gelir. Genel ve özel anlamda dinin bütün konuları bu iki esas etrafında döner. Yani Allah'a kulluk ve tağuttan sakınma. Bundan dolayı Allah'a davetin gerektirdiği iki gaye vardır ki bu iki rükün bulunmazsa davette sayh olmaz. Bu ikisi de aynı zamanda Allah'a davetin rüknüdür. Birinci temel, din, inanç ve şeriatın kabulü, bunların öğrenilmesi, öğretilmesi, yayılması ve bunlarla amel edilmesi, yani uygulanması. İkinci temel, din, inanç ve şeriatın korunması, bunların savunulması ve bunlara aykırı olanların açıklanması. Bunların hepsi Kur'an'ın metodudur. Nebi aleyhissalatü vesselam, ashabı, Selefin ileri gelenleri hepsi buna göre davranmışlardır. İşte bu Kur'an'da geçen müminlerin yoludur. Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim şirk, küfür, sapıklık ve bidatlerden sakındırmış, şüphelerini ortaya koymuş ve bunların doğru olmadığını açıklamıştır. Mesela bu konuda Kehf Suresi 28. ayetinde ''Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına, hevasına uymuş.'' Ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme, itaat etme. Enbiya 32. ayetinde, ''Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup giderdi.'' <gülüyor> buyrulmuştur. Ve Bakara 118. ayetinde, ''Bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı ya da bir ayet yani mucize gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi.'' Kalpleri nasıl da birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik. Bakara 80. ayetinde İsrailoğulları sayıları birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki siz Allah katından bir söz mü aldınız yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Yine diğer bir ayette Yunus Suresi 68. ayetinde Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Çünkü O bundan müstahınidir. Yani buna ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Bu hususta yalnızla herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Tevbe 30. ayetinde Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Bu onlar nazarlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini önceden kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürüyorlar. Alimler 7. ayetinde işte kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun teviline yerilmek için müteşabih ayetlere yapışıp onlarla uğraşır dururlar. Yani bu ayetlerde işte batıl söz ve itikapları Allah Azze ve Celle kitabında reddiye vermektedir. Allah Resulü ve Sama inen ilk surede hasımlara, rakiplere cevap ve onların yol ve netotlarının doğru olmadığının açıklaması vardır. Allah Teala şöyle buyuruyor Alak Suresi 6-7 ayetlerinde. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Bu konuda daha başka ayetler de vardır akidenin yerleşmesi ve dinin açıklanması hakkında birçok ayetler geldiği gibi, heva ehlinin, yoldan çıkanların ve sapıkların akidelerini, esaslarının bozukluğunu açıklayan ve batıl şüphelerini kaldıran birçok ayetler de gelmiştir. Yine sünnette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takrirleri arasında Kur'an'da anlatılanlara benzer pek çok açıklama vardır. Mesela Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur, Mutlaka sizden öncekilerin yolunu takip edeceksiniz. Yani kitap ehlinin Yahudi ve Hristiyanların sapmalarında onların adımlarını takip edeceksiniz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sakındırmak için bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını, sapıklığa çağıranları, haricilerin özelliklerini ve fitneleri haber vermiş. Mesela Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin çünkü onlar Peygamberlerin kabirlerini mescit haline getirdiler demiştir. Ayşe anh'a bu hadisle ilgili olarak şöyle der. Bu hadisi rivayet ettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onların yaptıklarından sakındırmak için böyle demiştir. Daha sonra sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, kendilerinin son zamanlarında yani sahabe asrının sonlarına doğru hariciler, Şia ve Kaderiyye gibi sünnete aykırı görüşleri ileri süren kimseler ortaya çıkınca münakaşa, delil getirme, reddetme, sünneti savunma asılsız olanı ortaya çıkarma, şüphelerinin yanlış olduğunu açıklama suretiyle bu taifelerin bid'atleri ve şahısları hakkında Müslümanları sakındırmak için konuşmuşlardır. İlgiyi kesme, sürgüne gönderme, dövme, hapsetme ve öldürme suretiyle de ümmeti onların propagandacılarında korumuşlardır. Çünkü allah Teala fitne katilden, yani adam öldürmekten daha beterdir buyurmuştur. Sahabelerden sonra tabi'in, Etbaut Tabi'in ve Ehl-i Sünnet'in ileri gelenleri de bu yoldaydılar. Onlar bu hususa büyük ilgi gösteriyorlardı. Bidatler, sünnete aykırılıklar ve fırkalar çoğalınca, Selefin bunlara cevap verme ve direnme konusundaki çabaları, gayretleri de arttı. Üslup ve netotları da çoğaldı. Kitaplar yazdılar, dini korumak için karşı tarafa reddiye yazma ve hakkı izah etme ile ilgili rivayetleri aktardılar. Bu hususta güç getirebildikleri meşru vesile ve üsluplara tutundular. Selefin eserlerini inceleyen kimse bu ümmetin tarihindeki meşhur imamların, inancın yani akidenin korunması, savunulması, bidatlere, sapıklığa, heva ve heva ehline karşı çıkma konusuna çok önem verdiklerini görür. Bu konuda Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman, Ali, ibn Mesud, Ebu Musel eşari İbn Abbas, İbn Ömer, Aişe, Esma bint Ebi Bekr, Allah hepsinden razı olsun. Bunlar gibi büyük zatlardan ve diğer sahabelerden yapılan nakiller neredeyse saylamayacak kadar çoktur. Bunlardan sonra, yani sahabesinden sonra tabi'in döneminde, Ebu aliye İbni Sirin, İbnül ül Müseyyeb, Ata, Mücahid, Hasanül Basri, Öner bin Abdilaziz, El-Evzai, Eyyub-es Sahtiyani, Sabit el-Bunani, İbn Om, İbrahim bin Etem, i̇bnül Derbehari, İstavla İbnü'l-Mubarek, Malik, Ebu Hanife, Şafi, Zühri ve Şabi, Ebdarimi, Ahmet bin Âmbel, Buhari, İmam Eşari, Derbehari, i̇bnüz Zeyme, Tahavi İbn-i Batt'a, Acurri, Lalkai, Sabuni ve bunların öğrencileri gibi saylamayacak kadar pek çok kimse aynı metodu uygulayarak devam ede gelmişler. Yani bunlar kendi dönemlerinde ortaya çıkan batıllara reddiye vermeyi öncelikle tutmuşlardır. Çünkü mesela La ilahe illallah sözü, tevhid sözü ilk önce nefiyle başlıyor. Yani ilk önce batıl ilah anlayışlarının Reddiyle, bunların yok edilmesiyle başlıyor. La ilah diyorsun, yani bütün ilahları nefh ediyorsun, illallah diyerek, yani temiz bir sayfa üzerine sanki, sadece Allah'ı ispat ediyorsun. Yani kendisine kulluk edilmeye layık olan sadece Allah'tır. Yani nasıl la ilahe illallah sözünde nefi, önce nefi, sonra ispatla e, temiz bir akidenin kurulması söz konusuysa, batıl, İslam adına batıl fikir ve akideler, düşünceler ve ameller ortaya çıktığı zamanda Müslümanların davetlerinde öncelikle batıl düşüncelerini yani bulunulan ortamdaki batılların reddiyle bir akidenin temellerinin kurulması söz konusu olmuş. Bu yüzden bu imamlar tevhid ve sünnet ana başlıkları altında inceleyebileceğimiz akide kitaplarına ağırlık vermişlerdir. Bizim bu asırların en sonunda bulunmamız hasebiyle, yani içerisinde yaşadığımız ortamda e, dini ve dünyevi fırkaların, dini ve dünyevi sapmaların tamamının neredeyse insanları etkilediği bir ortam içerisindeyiz. Yani bu sapmalar, insanların e, din ve dünya görüşlerini Allah'ın ve Resulünün kullarından, Allah'ın kullarından talep ettikleri, Şekilde, farklı bir şekilde algılamalarına sebep olmuş. Dolayısıyla bu farklı algılamalar kişi silip e, tertemiz bir akide kurmadıkça ancak mevcut olan batıl unsurların üzerine bulanıklıklar meydana gelir. Yani tıpkı bir bardak düşünün, bardağın içerisinde çamur dolu olsa veya pislik dolu olsa siz buna tertemiz su bile ekleseniz o bulanık olarak e, dolacaktır. O pisliğin ilk önce yıkanması gerekiyor. Bu sebeple insanlar bugün dini algılarken, dini öğrenirken, daha çocukluk çağlarında insanlara akide öğretilirken batıl şeylerle maalesef doldurulduğunu görüyoruz. Bunların telafi edilmeden bizim sahih akideye davetimiz söz konusu değil. Bu sebeple batılar reddi önceliklidir. İşte bu sayılan imamlardan sonra, İbn Teymiyye, İbnül Kayyım ve bunların öğrencileri, sonra Muhammed bin Abdülvehhab ve öğrencileri günümüze kadar onlar takip eden daha pek çok kişi bu yolda yürüyüp aynı metodu uygulamışlardır. Bu büyük zatların hepsi heva ile yani sünnete aykırı davranışlar, bid'atler ve bunları işleyenlere karşı çıkmışlardır. Buna binaen bid'at işleyenlere, heva ehline ve hidayete götürücü sünnetlerden ayrılanlara karşı çıkmak Dinin istek ve gayelerinden, cihat kapılarından, emri bil maruf yani iyili emir ve nehyanil münkerin kötülüğü yasaklamanın en üst derecesi davetin gaye ve maksatlarındandır. Nitekim geçtiğimiz yıllarda vefat eden Bekir Ebu Zeyd Rahimolla, ''Er reddu alel muhalifi min usulil İslam'' yani ''Muhalifi reddetmek İslam'ın esaslarındandır'' adıyla bir risale yazmış ve burada şöyle demiştir. Bu aykırı davranışlara karşı çıkmak cihat kapılarından biridir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu tarafından rivat edilen hadiste şöyle buyurmuştur. ''Mal, can ve dillerinizle müşriklere karşı cihat edin.'' Selefin önde gelen isimlerinden biri olan Yahya bin Yahya da şöyle demiştir. Sünneti savunmak en üstün cihattır. şehir İslam İbn-i Teymiye bunu bidat eline cevap verenin mücahit olduğuna delil göstermiştir. Kalemle cihat dil ile cihadın bir dalıdır ve hatta daha etkili, daha kalıcı ve faydası daha geneldir. Yani halk arasında bir söz var. Yani atasözü gibi. Söz uçar yazı kalır diye. Bu sebeple Kalemle cihat derken işte yazılı eserlerle bunu sürdürmek. Mesela e, siz belli bir toplulukta insanlara e, kitap ve sünnetin sahih delillerini e, getirirsiniz, nasları getirirsiniz. Ama hitap ettiğiniz kimseler bu nasları telakki edip idrak edebilecek, kavrayabilecek kapasitede olmayabilir. Yanlış da anlayabilirler. Anlama kapasiteleri kıt da olabilir. Hepsi mümkün. Ama mesela bugün e, basılı yayın dediğimiz, işte kitaplar, makaleler, bunun gibi şeyler, mesela birisine verdiğiniz zaman, o verdiğiniz, davet amaçlı verdiğiniz kişi, bunu anlasın veya anlamasın. O yazılı olarak durur, çoluk çocuğuna intikal eder vesaire, Bunun kalıcılığı daha etkili. Bu sebeple İbn-i Rahimullah burada, bunu işte dil ile cihadın kapsamında ele almıştır. Ve bunun kalemle cihadın aslında daha etkili olduğunu tesbih etmiş ve bunu dile getirmiştir. Buradan hareketle ve bu düşünceyle işte bizim ehl-i sünnet vel cemaatin itikadını anlatma, bizden sonraki nesillere ulaştırma, işte mevcut asrımızdaki insanlarla bu davetin karşılıklı ulaştırılması. Bunda matbaanın icadından sonra bu davet için basılı yayının ayrı bir etkisi var. Şimdi günümüzde neden bu ihtiyaç daha fazla? Az önce söylediğimiz gibi yani her fırkadan, her çeşitten yani dini fırkalardan ve dünyevi fırkalardan, her çeşidinden insanlarla bizler muhatabız. Yani bazen insan Komünist değildir. Yani etrafındaki insanlar komünizm ve işte bizati diyalog içerisinde olmamıştır ama komünistlerin yine basılı yayın ve görsel yayın yoluyla insanlara ulaştırdığı şeylerden etkilenmiştir. Hiç farkında değilken komünistlere ait fikirlere sahip olabiliyor. Demokratlara ait fikirlere sahip olabiliyor. Seküler mantıklara sahip olabiliyor. Yani dünyacı görüş. Yani ahirete imanı boşlamış bir görüş. Yani bütün bu sebeple Müslümanım diyen insanlar, hatta beş vakit abdest, namazı insanlar dahi bütün hayatlarını dünyaya göre kurduklarını görürüz. Yani bu ciddi bir sapmadır esasında. Sekülerleşme krizi ciddi bir sapmadır. Yani çocuğunu yetiştiriyor. Çocuğunu yetiştirirken iş sahibi olsun, eş sahibi olsun, aç sahibi olsun. ya sen ahirete iman etmiyor musun? Yani öbür taraftaki geleceği neden düşünmüyorsun? Yani sen buna diniyle ilgili bir eğitim ver dediğin zaman işte geleceğin ne olacak diyor. Bizim iman ettiğimiz en gelecek, en ilerle gelecek ahirettir. İnsanların Rableriyle karşılaşacakları, hesap verecekleri o gelecektir. Dolayısıyla insanlar farkında olmadan yani kitaba, sünnete, Ahiret gününe, bunlara iman ettiğini söylemesine rağmen, böyle zannetmesine rağmen aslında bu noktalarda ciddi eksikliklerin farkına varamıyor. Rızık endişesi sebebiyle yani Allah'ın rezak olduğuna iman ettiğini söylemesine rağmen evet, rızık Allah'tan diyor ama rızkıyla Allah'a isyan karşı karşıya geldiği zaman o rızkı Allah'a isyan etmesi sayesinde elde edebileceğini düşünebiliyor başka türlü o rızka kavuşamayacağını zannedebiliyor. Bakın bu kalbin itikadıdır. Ve bu itikat Allah korusun insanların Allah'ın takdirine kadere imanla ilgili problemleridir. Evet, Müslümanlar arasında dini ilimle ilgili malzemelerinin azlığına, fıkıhta zayıf olmalarına, selefin usul, metot, yol ve eserlerini bilmemelerine rağmen Hayrı ve İslam'ın üstünlüğünü isteyen iyi bir nesil ortaya çıktı. Yani insanlar, pek çok insan var bugün elhamdülillah. Yani kitapta, sünnette geldiği gibi ümmetin selefinin e, yaşadığı gibi, onların inandığı gibi bir gaye amaçlı insanlar var. Türkiye'de özellikle e, Arap dilinden uzak ülkelerde, yani vahyin kaynaklarını e, kendi dilinden muhatap olamayan kesimlerde, e bu eğilimler var. İşte bugün sa sahte bile olsa selefilik eğilimleri insanların kendisini selefile nispet etmesi bunun göstergesidir. Aslında insanlar işte o selefiliği istiyor. Fakat ellerinde malzeme yok. Anlayışlarda problem var ve usul ve menheş noktalarında selefin menhecini tanımıyorlar. Tanımadıklarından selefilik iddia etmekte biraz basit geliyor. Evet. Bu okuyucuların çoğu kendilerine sorulan, sunulan her şeyi okuyorlar. Halbuki bunların arasında sünnete aykırı şeyler ve ehl sünnete muhalif fırkaların kitapları da vardır. Ve bu uyanma esnasında görüşte sünnet sloganı altında aslında kelamcıların, mutezile ve cehmiyenin temel esaslarının üzerinde bid'at bayraklar açılmıştır. Batıl ve asılsız görüşler düşünce özgürlüğü, yenilik ve çağdaşlık adıyla revaç bulmuştur. Birçok Müslüman da bilmeden veya hevasına uyarak bunları kaptılar. Bidat ehliyle hak yolda olanların maslahat, sahların birleşmesi ve söz birliği adı altında dava namına telfik ve toplama sloganları atıldı. Yani ümmetin vahdeti gibi sloganlar. İnsanları eli sünnet ve bidat ehli olarak sınıflandırmanın İnsanların fikirlerini kısıtlama ve ümmeti bölme gibi bir şey olduğu zannına kapılarak sünneti ve selefi iyi bilmeyen bazı düşünür, aydın ve davetçiler endişelendiler. Halbuki onlar Allah Teala'nın ümmeti sapıklıkta bir araya getirmeyeceğini, birleşmenin, birleşmelerin ancak hak ve sünnet üzerinde olacağını, yalnız hakka ve sünnete sımsıkı tutunulabileceğini bilmekteydiler. Bunu bilemediler bilmesi gereken şey buydu. Bu sadece sünneti bilmemek, keyfi hareket veya hak ile batılı birbiriyle karıştırmaktan ileri geliyordu. Bazı muasır İslami eğilimler eski, çökmüş olan bidatçı fırkaların ve sapık tarikatların bir uzantısı sayılırlar. Gençlerin, aydınların ve ilim tahsil edenlerin okumaya yönelmeleri, dereceleri farklı olsa da İslami faaliyetlerin çerçevesinin genişlemesi, beraberinde iyi ile kötüyü birbirinden ayırmamayı getirdi başvurulan kaynakları ayıklamanın ve şüpheli olanları bilmenin zorunlu olduğunu vurgulayan huslardan birisi de budur özellikle okuyucuların ellerinde dolaşan İslam kültürü ve fikri ile ilgili kitapların çoğu ya kavram düşünce ve hükümlerde sünnetten ayrılmakta ya onu bilmemekten ya da ihmal etmekten dolayı sünnetin yolunda gitmeyen türdendir büyük bir kısmı da şüphelidir. Bundan dolayı düzeltme ve uyarıda bulunması bir zorunluluk olmuştur. Allah dinini koruyacağına, kendilerine yardım etmeyenlerin ve düşman olanların onlara zarar veremeyeceği ümmetten bir tayfenin bir grubun hak ve sünnet üzere kalacağına teminat vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diliyle. İşte bu ümmetin acıklı durumuna razı olacağına, olduğu gibi anlaşmaya yanaşabileceğini ve davetçilerin tevhidi gerçekleştirme ve sünnete yardım etmeden vazgeçebileceklerini zannedenlerin delilini bu geçersiz hale getirir. Evet, bunu önce Allah sonra müminler kabul etmez. Yani mevcut hak ile batıl ayırt sizin e, ümmetin işte bir araya gelsin de nasıl olursa olsun yani vahdet sağlansın işte hak batıl karışık olsun bu aslında kabul edilecek bir şey değil. Burada Müslümanların bazı hastalıklarının tedavi edilmesi gerekiyor. Bu e, tedavi içinde birinci yöntem sünnetin yaygınlaştırılmasıdır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin yaygınlaştırılmasıdır. Bunların izah edilmesi, sünnetin izah edilmesi, öğretilmesi, yeni nesillerin sünnet üzere eğitilmesi, ayrıca sünnet önderlerinin hayatlarına, kitaplarına, eserlerine önem verilmesi, ilimle, amelle ve örnek olmaya çalışarak buna önem verilmesi. Buna göre bu metot gayret gerektirmektedir. Yani e, bu davete gönül veren insanların fedakar olmasını gerektirmektedir. Evet. İkinci bir yöntem, eski ve yeni heva ehlinin Fırkalaşma taraftarlarının ve bidatcilerin metotlarının açığa çıkarılması, onların yolunda gidilmesine engel olmak için yöntemlerinin, özelliklerinin ve liderlerinin belirlenmesi. Yani bidatin önderleri kimler, bunların metotları nelerdir, tuttukları yol nedir, bunların ortaya çıkarılarak reddedilmesi. İşte e, burada e, özellikle fırkalar konusunun ele alınmasının öncelikli sebebi bu yani e, ihtilaf nedir? fırka nedir? Çünkü kitapta bu ifadeler geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bu ifadeler geçiyor. Bazen seleften bir söz işliyoruz. Mesela diyor ki, ihtilaf rahmettir diyor. İhtilaf nasıl rahmet olur diyoruz. Seleften birisi söylüyor bunu. Ama o bunu ihtilaf derken e, onun kastettiği şey tenevvü ihtilafı. Yani teferruhtan ayırt ettikten sonra söylüyor bunu. Mesela tenevvü ihtilafı nedir? Mesela bu sözün sahibi Ömer bin Abdullah diyor ki ben sahabelerin ihtilaf etmiş, etmemiş olmasını istemezdim diyor. Onların ihtilafı bu ümmet için bir genişliktir. Yani tenevvü ihtilafından bahsediyor. Ayrılığa sebep olmayan bir ihtilaftan bahsediyor. Mesela bir nas'a anlayışta sahabeler farklı anlayışlara sahip olmuş. Aynı nas üzerinde. Burada bir genişlik var. Ümmete karşı bir genişlik var. Birisi azimet tarafını tutar, birisi ruhsat tarafını tutar. Bak bu genişliktir. Bu e, Allah Azze ve Celle'nin kınadığı ihtilaf değil. Bu sebeple biz buna e, terimleri, e, mesela eskiler e, bu tip ıslahlar yerli yerince oturmadan kullandığında, günümüzde kullandığımızda yanlış anlamalara sebebiyet veriyor. Öbür türlü adam mesela mezheplerin ihtilafına delil getiriyor bu sözü. Mezheplerin ihtilafı ihtilaf değildir esasında. İftiraktır, fırkalaşmadır, teferruktur. Burada bahsedilen şey ise tenevvu yani tür farklılığı. Meşru olan türlerin farklılığı. Meşru olan tür farklılığında ümmet birbirinden ayrılmaz. Birbiriyle çekişmez, birbiriyle cedelleşmez. Çünkü onun her ikisine de kitap ve sünnetten meşruluna delil vardır. Öyle de olur, böyle de olur diyebileceğimiz şey. Ama zıtlık ihtilafı dediğimiz şey ise bundan farklı. İşte biz ilk önce bu terimlerin aslını inceleyeceğiz ki karşılıklara mahal olmasın. Tıpkı taklit, iştihat ve ittiba terimleri gibi. Mesela biz taklit haramdır diyoruz. Taklit haramdır deyince adam bunu doğrudan mukabiliyle el alıyor. Taklit haramsa o zaman ben müştehit olacağım. Hayır, eğer iştihat e, salahiyetine sahip değilsen yani ilgili aletleri kendine toplamamışsan, ilimleri toplamamışsan ittiba edersin. İttiba etmek taklitten bir kurtuluştur. İşte eski ulema, bazen iştihatın zıttı olarak e, taklit kelimesini kullanıyor fakat bununla kastettiği şey ittiba. Yani alimleri taklit diyor mesela eski alimlerden bazısı. Bu alimin bu sözüne alıyor işte kör taassup, kör akıl ve getiriyor. Kınanan taklit delili olmayan bir görüşe uymaktır. Yani kitaptan ve sünnetten hiçbir delili yok. İttiba nedir? Kitaptan ve sünnetten getirilen delilde alimin o istinbatına uymaktır. Kişi müsteit değilse bu istinbata uyar bu taklit değildir. Ama bunun neyden hangi delilden istinbat edildiğini bilmesi gerekir. Kendisi istinbat etmiş olmayabilir edemeyebilir bu istinbat. Ama işte bu hadis sebebiyle bunu ben istinbat etmedim ama bak falan alim e, bu konuda bu e, delili getirmiş bu meseleye e, delil geliyor. Ben bu anlayışa tabi oluyorum. Bakın bu ittibadır. Delile ittibadır. Taklit nedir? Herhangi bir delil olmadan veya belki bir delile binaen istinbat etti ama sen o delili bilmiyorsun. Mücerret olarak o alimin görüşünü alıyorsun. İşte kınanan taklit böyle bir şey. İşte bu kavramların oturması gerekir. Bunlardan birisi fırkalaşma. Yani kitap ve sünnette yasaklanan fırkalaşma terimi. İftirak kelimesi. Sözlük anlamı birincisi, iftirat, içtimanın zıttıdır. Yani bir araya gelmenin zıttı. Dağılma, ayrılma. Lisan-ı şöyle geçer. Faraka Toplanmanın zıttıdır. Farakahu yefrukuhu. Farakahu, yefrukuhu farkan ve farrakahu şeklinde geçer. Denildi ki fark, olumlu anlamda ayırmak, yani fark etmek, farkı fark etmek, yani iki şeyin arasında ayırma yapmak, ayırmak. Aynı kökten gelen tefrik, olumsuz anlamda ayırmaktır. Yani fark etmek, olumlu anlamda bir ayırma. Tefrik, olumsuz anlamda ayırma. Fark kökünden gelen iftirak, teferruk ve iftirak hepsi de ayrılmak anlamında. Yani bunları şunun için ayrıntılarına giriyoruz. Şezze ifadesi. Ferraka, iftirak, teferruk. Ondan sonra ihtilaf. Bunların hepsi Türkçe'ye tek kelimeyle tercüme ediliyor. Ayrılmak. Ama hepsinin esasında birbirinden farklı ayrıldığı manalar var. Türkçenin kıtlığı sebebiyle sadece tercümelerle bu naslara muhatap olan kişi ayrılık ifadesini gör zaman acaba burada ihtilaftan mı bahsediyor, iftiraktan mı bahsediyor bunları ayırt edemeyebiliyor kişi. Bu yüzden Arapçadaki bu çeşitliğe dikkat edilmesi için bunları zikrediyoruz. Fark kökünden yine gelen infirak, teferruk ve iftirak aynı manadadır. Ayrılmak manasındadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Toptan Allah'ın ipine sarılıp وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا Nasıl geliyor devamı? وَلَا Teferru. Ayrılmayın. وَلَا Ya yani baktım burada e, fark kelimesinden türeyen bir kelime geliyor. Yani ayrılık iftirak, fırkalaşma yasaklanıyor. Bu toplandıktan sonra ayrılmak demek. Yani bir araya geldikten sonra ayrılığa düşmek demek. Ayette geçen ayrılmayın ifadesinin Arapça e, masları teferruktur. Allah Teala anlaşamayan iki eş hakkında şöyle buyurmuştur. O ikisi ayrılırlarsa Allah her birini nimetinin genişliğiyle yoksulluktan kurtarır. Burada da teferruk maslarından türeyen kelime kullanılmıştır. Birinin diğerinden ayrılması demektir. Böylece iftirak, içtimanın zıttı olarak kullanılmıştır. İftirak, içtimanın zıttıdır. Yani bir araya gelmenin zıttı, ayrılma, dağılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin satıcı ile alıcı birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler hadisi de bu e, kalıpta gelen bir kelime. Yani bir araya geldikleri mecliste birinin diğerinden ayrılmasıdır. Bu sözde de teferruk maslarından türeyen bir kelime geçmektedir. İkincisi, iftirakın manalarından, inkısam yani bölünmek, ayrılmak. E, Türkçe'ye bu kelime de geçmiştir. Kısım, taksim etmek mesela, kısımlara bölmek. İnkısam Farkın bir anlamı da bölmedir, bölümdür. Firk, firk ifadesi, parçalanan bir şeyin parçasına denir. Kullu firkin, yani cüzler, cüz manasına gelir. Bu kelime allah Teala'nın şu sözünde geçmektedir. Hemen deniz ikiye ayrıldı. Her parçası yüce bir dağ gibiydi. Bu ayet numarası ara suresi 63. ayet. Fırkada ayrılan taife, grup, bölük, topluluk parça demektir. Mufaraka ayrılmak anlamındadır yine. Fakat bu e, mufaraka müfaale babından yani karşılıklı ayrılmak. Yani biri ayrılmayı istemezken diğerinin ayrılması değil, karşılıklı olarak İkisinde ayrılmaya karar vererek ayrılmaz. Karşılıklı yani bu mufaraka. Ee, bir şeyin bir şeyden ayrılması demektir. Tefârakal kavm. Topluluk birbirlerinden ayrıldı demektir. Bir kimsenin hanımından ayrıldığını ifade etmek için bu kelime kullanılır. Fırka, insanlardan bir grup demektir. Ferik, daha çok bir grup demektir. Yani demek ki burada fırka dediğimiz zaman azınlık bir grup da olabilir. Ama ferik dediğimiz zaman daha büyük bir toplulukla e, ayrılan grup demek. Firak, fırkanın çoğuludur. Yani fırka kelimesinin çoğulu firaktır. Beşincisi fark. İki şeyi birbirinden ayırmak anlamındadır. Ferika, sürünün bir parçası olan koyun. Kayıp koyun ve sürüden ayrılan koyun manasında kullanmıştır Arap dilinde. Yani sürüden ayrılmış tek başına. Buna ferika deniliyor. Teferruk ve iftirak aynı anlamdadır. Bazıları teferrukun bedenlerle ayrılık manasında olduğunu, iftirakın ise konuşmada, fikirde ve buna benzer görüşlerde ayrılık olduğunu söylemişlerdir. İki sözü ayırdım ve ikisi iftirak etti. İki kişinin arasına ayırdım ve ikisi teferruk ettiler şeklinde Arap dilinde kullanımı vardır. Altıncısı, tefrik ve tefrika, dağıtmak anlamındadır. Mesela gazete ve dergilere tefrika demişler Osmanlı döneminde. Tefrika yayınlamak demişler. Niye? Dağıtılan bir şey çünkü. Teferruk, ee, evet. teferruk infisal. Mesela infisalde fasıla, aradan gelir. İki şey arasında ara, fasıl olması, bölüm olması. İnfisalde işte bu ayrışma e, mufasale, şuzuz, şazlık, şezze, ayrılıktan gelir. Mesela şezze ayrılmak demek. Şuzuz, şazlık, işte bu aykırılık, ayrılık manasında. E, mübayene, beyin, arası demek. Mesela beyne ifadesini kullanırız. Arapça'da edat. İki şey arasında veya topluluk arasında beynehum dediği zaman onların arasında demiş oluyorsun. Beyin açık. Mübayene ayrılık. Yani birbirinden uzaklık. E, bu da yine bu manadadır. İnkısam. Tih. Yani Arapça'da tih ifadesi de vardır. Müslümanların ayrılığı için kullanılırlar bu kelimeyi. Tihil ümme Yani ümmetin ayrılıkları diye. Sapmak dalal, ayrılık, e, mukata, karşılıklı olarak işte birbirinden alaka kesme, e, teşağub, yani şubelere bölünme, doğru yoldan, asıl olandan, çoğunluk ve cemaatten, topluluktan ayrılmak. Bunlar e, işte bu kelimeyle karşılanan meseleler. Şimdi gelelim bu iftirak, fırkalaşmanın dindeki manasına. Dinde teferruk, dağınıklık ve ayrılık ve onda ihtilaf, yani uyuşamama, ittifak edememe. allah Teala buyuruyor ki, Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Yani, Ve'tesimû bihablillâhi cemî'ân. Vatesimu sıkı sarılın. Bihablillâhi Allah'ın ipine Cemian Hepiniz birden, hep birlikte sarılın. Ve lâ ayrılmayın. Yani Allah Azze ve Celle bir araya gelmeyi, Allah'ın kitabına sarılmayı, Allah'ın dinine sarılmayı, sıkı sarılmayı emretmiş ve ayrılmamayı emretmiştir aynı zamanda. Ayrılmayı yasaklamıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Burada da yine teferruk, ifteraka tabirini kullanıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu da aynı anlamdadır. Yani usulde ihtilaf ve dinde tartışmaya, sünneti terk etmeye götüren zıtlaşma manasındaki ihtilaftır bu. Müslüman cemaatinden ayrılmak. Müslüman cemaat, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki İslam ümmetinin hepsi ve sahabelerdir. Yani Müslümanın cemaat tabirinden anlayacağı şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabıdır. Yani İslam'daki cemaat odur. El-Cemaat odur. Allah Resulü ve ashabı. Onlar sünnet ehli ve fırkalaşmaların ortaya çıkmasından sonra bu sahabelerin yolunda gidenlerdir cemaat. Yani asıl olan ne? Peygamber ve sallam sahabelerini hangi yol üzerinde toplamış? Neye çağırmış? Hangi akide, hangi ameller üzerindeler? Asıl olan cemaat işte bu. Ondan sonra bakın fırkalar türemiş. Fırkalar neyle ayrılmış? Sahabeye muhalefetleriyle. Kimisi tekvirli ayrılmış, kimisi mürcelikle ayrılmış, kimisi sufilikle ayrılmış, kimisi şialıkla ayrılmış. Öyle ya da böyle fırkalaşmalar başlamış. İşte kim sahabenin üzerinde olduğu asılları, esasları muhafaza etmişse o el i sünnet vel cemaat. Yani cemaate tabi olmuş kimsedir. Aleyküm aleyküm Evet. İtikaptaki esaslarının dışına çıkmayı, Metotlarda onlardan ayrılmayı imamlarına karşı çıkmayı Yani Müslümanların imamlarına karşı çıkmayı Veya onlarla savaş helal saymayı Gerektiren bir hususta Onların yoluna uymayıp aykırı davranan kişi Ayrılmış, iftirak etmiş Fırkalaşmış demektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şu hadisi bu anlamdadır Kim cemaatten bir karış ayrılırsa Boynundan İslam bağını Çıkarmış olur Yine şu hadiste de aynı mana bildiriliyor. Kim cemaatten ayrılıp itaati terk eder de ölürse cahiliye türü ölüm, ölmüş olur. Bir çeşit cahiliye üzere ölmüş olur. Kim ümmetime karşı kılıcıyla ayaklanıp iyisiyle kötüsünü ayırmadan vurursa, imanından dolayı müminden sakınmaz, ahit sahibine de verdiği sözü yerine getirmezse ümmetimden değildir. Yani burada kılıcını sıyıran, yani bir nevi huruç içerisinde olan bu insan ne yapıyor? İmanından dolayı müminden sakınmıyor. Yani Müslümandan burada e, kast edilen mana Müslümanlar. El-İslam'dan sakınmıyor. Çünkü La İlahe sözü onun kanını, malını koruma altına alır. Bundan sakınmıyor. Onu öldürüyor. La İlahe demesine rağmen öldürüyor. Bundan sakınmıyor. Ahit sahibine de sözünde durmuyor. Müslümanlar ahitlerine riayet edenlerdir. Ahit sahibi kim? Kafirler. Kafirlerle bir ahdin var, anlaşmam var. İşte şimdi bunu nasıl tevhid ediyorlar? Bu anlaşmayı ben yapmadım, yönetici yaptı. Yönetici de zaten kafir diyor. Yani onu da tekfir ediyor. Dolayısıyla onun da e, bu anlaşmasını geçersiz sayarak kendisini bütün bağlardan, kayıtlardan uzak görüp e, bu cana kıymaya da kendisine helal sayıyor. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Daud'da gelen hadisinde Müslümanların en değersizi bile diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En sıradan ayak takımı sayılan bir kimsesi bile eman verdiği zaman diyor bütün müslümanları bağlar bu. Yani bir kafire eman verdi bu. Dolayısıyla bunun manası şudur. Ben vermedim değil bak. Yani sen vermiyorsun zaten. Ama müslümanlardan biri böyle bir eman verdiği zaman sen bir müslüman olarak buna riayet etmek zorundasın. Eman verdiğin kişi ahdini bozmadığı sürece, yani belli şartlarda eman verilir. O taşkınlık yapmadığı sürece ona dokunamazsın. Müslümanların bu konuda iki sınıfa dikkat etmesi gerekiyor. Birisi İslam devleti içerisinde cizye vererek, zimmet akdiyle Müslüman devlete vergi vererek onların korumasında olan Yahudi ve Hristiyanlar. Diğer bir kesim ise Müslüman devletlerin anlaşma yaptığı kimseler. Mesela saldırmazlık anlaşması, barış anlaşması, bunun gibi şeyler yapılıyor. Bu anlaşmalardan işte o ülkelerin mensupları da nes'ul. Dolayısıyla işte bugün cihad ifadesi böyle başıboş bir şey değil. Eğer bu anlaşmalar varsa e, maalesef yöneticilerin çoğu da münafık kimseler. Ama bağlıyor bizi işte. Demek ki cihadın ikam edilmesi böyle alel işte gördüğün kafiri öldürmek demek değil. Yani kafirin bile öldürülmeyecek olanı var. Anlaşmalar hiç bu kapsamda değil. Yani öldürülecek kesimden değil. Dininden dolayı seninle savaş halinde olanların öldürülmesinden bahsediyor Allah Azze ve Celle zaten. Burada işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne e, İslam ehlini gözetiyor bahsettiği kişi, ne işte ahit ehlini gözetiyor böyle birisinden bahsediyor. Bu e, benim ümmetimden değildir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden minevi çıkarıyor yani tart ediyor onu. Kim bu ahdi gözetmezse, kim asabiye için kızarak, yani hısımcılık, yakıncılık, akrabacılık, kabilecilik, ırkçılık, kim yani kör bir bayrak için kızarak, öfkelenerek, asabiyet için savaşarak veya asabiyeye davet ederek, körü körüne açılmış bir sancağın altında ölürse, cahiliye ölümüyle ölür. Allah korusun. Müslim'de de şöyle geçmektedir. Kim itaatten çıkar, Cemaatten ayrılır da, sonra ölürse, cahiliye ölümüyle ölür. Kim körü körüne açılmış bir sancağın altında savaşır, taraftarlık asabiyet namına kızar ve asabiyet için çarpışırsa benim ümmetimden değildir. Ümmetimden her kim benim ümmetime karşı çıkar, iyisini kötüsünü vurur, mümininden sakınmaz ahit sahibi olanına da verdiği sözü yerine getirmezse benden değildir. Evet, Demek ki cemaatten ayrılanlar şöyle gruplandırılmıştır. Birincisi cemaatten ayrılanlar, mücerret bir ayrılıkla ayrılanlar. İkincisi itaati terk edenler. Üçüncüsü kılıçla savaş açarak ümmete karşı çıkanlar. Dördüncüsü belirsiz bir sancak altında savaşanlar. Asabiyet için yani ırkçılık gibi. Bu ne olduğu belirsiz, karanlık bir iştir. Milliyetçilik, fitne, kavmiyetçilik, kabilecilik ve hizipçilik... Bu, bu gibi gayelerle yapılan savaşlar bu türdendir. Bunların hepsi ayrılık ve heva kapsamına girer. Yani iftirak kapsamına girer. Başta söylemiştik, ihtiraf, e, her e, iftirak ihtilaftır. Ama her ihtilaf iftirak değildir. Burada bahsedilen konu iftirat, Yani ümmet içerisinde ayrılık sebebi olan konular. Evet, yine bunların hepsi Fırkalaşanlarla heva ehlinde ve cemaatten ayrılan fırkalarda mevcuttur. Fırkalaşma, dinin inanç, amel veya ümmetin en önemli meseleleriyle ilgili asıllarının biri veya daha fazlasında sünnet ve cemaatten ayrılmaktır. Müslümanların liderlerine ve toplumuna kılıçla karşı çıkmakta bu tarifin içerisine girer. Fırkalaşanlar, sünnet ve cemaatin yolundan, ehl sünnet ve cemaatten ayrılan, Müslümanların lideri durumundaki kişilerden ve onların cemaatinden ayrılıp, sünnet ve tabilerinin yolundan başka bir yol tutan ve selefi salihinin metodundan uzaklaşan fırkalardır. Onlar, savaş taraftarları ve Müslümanların liderlerine karşı gelenlerdir. Haricilik, şia, kaderiye, mürciye, mutezile, cehmiye, müşebbihe, sufilik, Batiniye, felasife, yani felsefeciler, kullabiyye, eşariye, maturidiyyenin kelamcılarıyla onların gittiği yoldan gidenler gibi. Dinde tartışma taraftarı kelamcılar ve bidatçılar bunlar arasındadır. Her fırkadan başka fırkalar çıkmış ve halen daha çıkmaya devam etmektedir. Son asırlarda ırkçılık, bağısçılık, laiklik, modernizm, Komünizm gibi bazı sapık ve modern eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu eğilim sahipleri ayrılıkçılık yolundadırlar. Hatta onların çoğu irtidat ve dinden uzaklaşma yolundadırlar. Fırkalaşma, e, fırkalaşmalarla sapık eğilimlerin sahiplerinin hepsi ister akidede, ister sözde, ister davranışta, amelde, ister bunlardan birisiyle veya tamamıyla ilgili olsun... Bunlar bidat data Çoğunlukla bu bidatler birbirlerine bağlıdırlar. Birbirinden ayrılmazlar. Zıtlı da böyledir. Bidatçıların hepsi ayrılıkçı, yani iftira ehli, heva ehli kimseleridir. Bidat ayrıcı, ayrılıkçılıkla, yani iftirakla birlikte'dir. İbn Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir. Sünnetin cemaatle birlikte olduğu gibi bidatın da bidat de ayrılıkçılıkla, iftirakla birliktedir. Ehli sünnet vel cemaat dendiği gibi ehli bid'at ve firka denilir. Yani firka açıkladığımız gibi yani ayrılık ehli olan kimseler. Bid'atlar ayrılık getiren unsurlardır. Furka bid'at ve hevahinin en büyük özelliklerinden biridir. Kim sünnete göre davranır Ağır olmayan bir bidate bulaşır da Buna davet etmezse Bu onu sünnetten uzaklaştırmaz Dikkat edin Kim sünnete göre davranır Yani sünnetle amel eder Ağır olmayan Ağır olmayan Yani hafif bir bidate bulaşır Fakat buna da davet etmezse Bu onu sünnetten uzaklaştırmaz Kader hakkındaki görüşünden dolayı Katade Katade Katade bin Diyames Sedusi, Şii taraftarlığı sebebiyle Abdurrazzak bin Hammam meşhur Musalnev sahibi ve El Hakime Nisaburi ve yorumları yüzünden İbni Hacer ve Ennevevi işte buna örnektirler. Bunlar sünnetin dışına çıkmış kimseler değillerdir. Ağır olmayan bazı bidatlere bulaşmışlar. Bu bidatları davet de etmemişlerdir. Bu sebeple kimse bunların bidat ehli olduğunu söylememiştir. Evet, Türkçe'ye, kitap ve sünnete aykırı davranmak diye tercüme ettiğimiz ehva, sözlükte heva kelimesinin çoğuldur. Ehlül, ehlül bid'a vel ehva deriz yani. Ehva işte hevanın çoğulu. Heva ise fiil olarak lügatte düşmek anlamındadır. Heva düştü demek. Ve necmi iza heva. Yani yıldız düştüğü zaman bu manada. Aynı kökten gelen ehva ise düşürdü anlamındadır. Ee, yani bu çoğul şeklinde olan ehva değil de efal manasındaki ehva düşürdü anlamındadır. Allah Teala şöyle buyurdu. Altı üstüne getirilen şehirleri devirip yıktı. Yani Allah onu düşürdü, o da devrildi demektir. Okun hevası okun düşmesi demektir. Deve yavrusunun hızla koşmaya başladığı zaman Hevetin naka denilir. Evet, heva yani nefsin hevası, nefsin isteği manasındadır. Bunun çoğuluğu ehvadır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar zanna ve nefislerinin alçak hevesine, hevasına uyuyorlar. Lugatçılar şöyle demişlerdir. Heva, insanın bir şeyi sevmesi ve onun kalbine, o sevginin kalbine galip gelmesidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur, nefsini kötü arzularından yani hevasından alıkoydu. Bunun anlamı nefsini şehvetlerinden ve Allah Azze ve Celle'ye isyana götürecek şeylerden alıkoydu demektir. Aynı kütten gelen istehva fiili, bir şey birinin hoşuna gidip onu meşgul etmesi, şeytan birinin akıl ve şuurunu şeytanın çalması, hevesini, isteğini kendine hoş göstermesi anlamındadır. İstehveşşeytanu ifadesinde olduğu gibi. Bu kelime ayette de şöyle kullanmıştır. Şeytanların ayartmasına kapılıp, dünyevi zevkler peşinde körük körüne koşturan kimse gibi mi olalım? İşte burada şeytan ifadesi, şeyatin ifadesi kullanılıyor. Genelde heva kelimesi şu manalar etrafında döner. Düşmek, haktan sapmak, nefsin istek ve arzularına eğilim göstermek, bir şeyi sevmek ve onun kalbi sarması... Şeytanların ayartması, şaşırma, sapıklık, günah işlemek ve zulmetmek. Istilahta ise yani dinde kullanılan manasıyla heva doğru yolun zıttıdır. Heva nefsin arzu ettiğine yönelmesi, kalbin dinin koyduğu sınırdan ve itidalden yani dengeden uzaklaşarak kendi arzuladığı şeye eğilim göstermesidir. Bu aşırı istek ve arzularda, inançlarda, görüş ve mezheplerde olur. Kitap ve sünnetin gerektirdiğinin dışına çıkaran şey hevadır. Bunun sahibine heva sahibi denilir. İlme ve hakka uymayan herkes heva sahibidir. İlme ve hakka uymayan herkes heva sahibidir. Allah Teala şöyle buyurur. Çoğunluk heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapıtıyorlar. Başka bir ayette de şöyle buyrulur. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, heva ve hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Yani bir kimsenin delilsiz, Allah'tan ve Resulü'nün delil olmadan yol tutması, hevaya uymasıdır. İbn-i diyor ki, Bundan dolayı kitap ve sünnetin gereğini yerine getirmeyenler, alim ve çok ibadet edenlerdense, abidlerdense bunlar heva sahiplerinden kabul edilir. Kitap ve sünnetin gereklerine uymayan herkes, eğer alim ve çok ibadet eden abidlerden ise bunlar heva sahibi sayılırlar. İlim sahibi, ilim sahibi olduğu için kitap ve sünnetin gereğine uymadığında hevasına uymuş oluyor. Abid, kitap ve sünnetin delillerine uymadığı için heva sahibi oluyor. Nitekim selef bunlara heva sahipleri, ehlül ehva diyordu. Çünkü ilme uymayan herkes hevasına uymuştur. Dinin bilinmesi ancak Allah'ın, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onunla gönderdiği hak ve doğru yoluyla olur. Bunun zıttı ise ancak, yani Resul aleyhisselatü vesselam'ın getirdiklerinin zıttı ancak ehvadır, hevalardır. Heva Kur'an-ı Kerim'de ancak kötülenerek zikredilmektedir. Nebi aleyhisselatü vesselamın ve bütün peygamberlerin getirdiği hak ve hidayetten yüz çevirmek hevadır. Allah Teala şöyle buyurur. Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da belgeler, deliller verdik. Onu ruhul kudüsle destekledik. Size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı, yani hevanıza uymayan bir şey getirdikçe büyüklük taslayarak bir kısmını yalancı sayıp bir kısmını öldürür müsünüz? Diğer bir ayette, Yemin olsun ki sen ehli kitaba her türlü ayeti, yani her türlü mucizeyi getirsen de Yine de onlar senin kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen ilimden sonra, bakın ilimden sonra, eğer onların hevalarına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Burada da ilmin zıttı olarak zikrediliyor. Diğer bir ayette, ona inanmayan ve nefsin arzularına, yani hevasına uyan kimseler, sakın seni ondan yani e, kıyamete imandan bahsediliyor bu ayetin başında kıyamete imandan seni alıkoymasın sonra helak olur de ki Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi de ki ben sizin hevanıza uymam aksa halde sapıtırım da hidayete erenlerden olmam burada da gövdü gibi yine heva kötü bir şekilde zikredilmektedir diğer bir ayet İsrailoğullarının sağlam sözünü ahdine aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefslerinin arzu etmediğini yani hevalarına uymayan ilahi hükümleri getirdiyse bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Allah'ı zikretmeyi unutup ihmal etmek ve nefsin arzularına tabi olmak da hevadır. Rabbinin makamından korkan ve nefsinin hevasından uzaklaştıran tabiri geçer bir ayette. Diğer bir ayette, kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız, hevasına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itaat etme buyrulur. Kevf 28'de. Allah'ın dini ve şeriatına aykırı hüküm vermek hevadır. Ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adalet ve hükmet, hevaya uyma, sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır buyrulur.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 Doğru şahitlik etmez. Yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada hislerinize uyarsanız diye tercüme edilen şey işte hevaya uymak. Bundan dolayı hevaya heva denilmiştir. Çünkü o sahibini sapıklığa ve ayrılığa sonra da ateşe düşürür. i̇bn Abbas'la Ebu Ali'ye ona sırf sahibini ateşe düşürdüğü için bu isim verilmiştir denilmiştir. Yani heva düşmek demekti ya. Çünkü heva yani kişinin arzuları kişiyi ateşe düşürür. Bundan ötürü bu isim verilmiştir demişlerdir. Aynı sözü Şabi, Hasan-ül Basri ve İmam Mücahit de söylemişlerdir. Allah'ın dininden yüz çeviren, ona eklemede bulunan, ondan eksiltme yapan veya onu değiştiren heva sahibidir ve bidatçidir. Üçüncü bir kısım yoktur. Ya heva sahibidir ya bidatçidir bunları yapan. Şatıb-i Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bidatçilik hakkında yani bunu tarif ederken Bidatçılık, hevaya uymaktır. Çünkü akıl şeriata uymazsa geriye ancak heva ve şehvet kalır. Eğer şeriata uymuyorsa ya, heva, e, ya hevaya ya şehvete uyuyor bu akıl. Hevaya uymada da ne olduğunu biliyorsun. Bu apaçık bir sabıklıktır. Görmüyor musun? Allah Teala bu konuda şöyle buyuruyor. Ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet... Hevaya uyma. Sonra bu, yani hevaya uymak, seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap günü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Hüküm vermeyi üçüncüsü olmayan iki vufsa bağladı Allah bu ayette. Ya hak ve adalet ya da heva. Çünkü normal olarak ancak böyle olabilir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız hevasına uymuş ve işi gücü aykır, aşırılık olan kimseye boyun eğme. Meseleyi özellikle iki vusa yani ya zikre uymaya yani vahye, delile uymaya veya hevaya uymaya bağlamıştır Allah Azze ve Celle. Yine şöyle buyurmuştur. Allah'tan bir yol gösterici olmaksın kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Bu da öncekiler gibidir. Bu ayeti düşünün çünkü o Allah'ın gösterdiği yola uymayanın kendi hevasına göre hareket ettiği hiç kimsenin ondan daha sapık olmadığı konusunda çok açıktır. Bu bidatçinin durumudur. O Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın hevasına oymuştur. Allah'ın gösterdiği yol ise Kur'an'dır. Evet. Küçük bir paragrafta aktaralım bugünlük için. Daha sonra bidatçılık ve tanımına geçeceğiz. Bu buraya kadar bahsettiğimiz konular fırka. Fırka ve fırkacıların tanımıyla ilgili. Heva sahipleri, bunlar sünnete ve cemaate karşı çıkan kimselerdir ki, e, şu sınıflar buna dahildir. Birincisi, Müslümanların ileri gelenlerine ve onların cemaatlerine, topluluklarına silahla karşı çıkanlar. Mesela hariciler ve isyancılar ve imamlarla tartışanlar. Yani halifeye e, dikleşenler, işte Müslümanların imamlarına, önderlerine e, karşı çekişenler. İkincisi, kelamcılar. Bidatçiler ve tartışmaya girenler, mesela harciler, şia, kaderiye, mürciye, mutezile, cehmiye, müşebbihe, sufiye, batıniye, felsefeciler, küllabiye, kerramiye, eşariye ve maturidiyenin kelamcıları. Ayrıca bu fırkaların yolunda giden ve onların usulüne göre hareket eden ırkçılık, layıklık, modernizm, ve komünistlik gibi modern ve sapık cereyanların sahipleri gibi sünnete ve cemaate aykırı metotlar ortaya çıkaran herkes ehva tanımının kapsamına girer. Kadıyanilik, Bahailik, Babiye, Barlevicilik gibi yeni fırkalar ise Batıniye, Rafıziye, Sufiye, Kabirciler gibi önceki fırkaların usul ve esaslarına uymuşlar. Yani bir nevi onların uzantısı olarak ortaya çıkmışlardır. Fırkalar hakkındaki bu genel e, sözlerden sonra Allah izin verirse bir sonraki derste e, bidatçılık ve tanımına geçeceğiz. Yani burada şu hususun anlaşılması gerekir. İleride daha e, net bir şekilde el alacağız inşallah. Her fırkalaşma ihtilafdır. Fakat her ihtilaf fırkalaşma değildir. Yani Müslümanların kaçınılmaz olarak ihtilaf ettiği bazı meseleleri vardır. Eskiden de olmuştur, sahabe arasında da olmuştur. Günümüzde de vardır. Kaçınılmaz olanları vardır. Ama Müslümanlara düşen göre elden geldiğince ihtilaftan kaçınmaktır. Bazen bazı kimseler e, Müslümanlar arasındaki uyumu yani Müslümanlar bir araya geldiği zaman cemaat oldukları zaman kitap ve sünnet üzere yani bunu anlama, idrak etme bunu hayata geçirme konusunda bir araya gelindiğinde e, bu uyuma devam etmeyi taklitçilik zannediyorlar ve bu sebeple her konuda İhtilaf etmenin yollarını arıyorlar ki şeytan böyle kandırıyor. Yani böyle bir ihtilafla muhalefet edeyim de kendimi taklitçilikten kurtarayım. Böyle zannediyorlar. Bu şeytanın bir oyunu. Allah ümmete وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْتَرِقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılmayın. Ayrılmayı yasaklamadan önce وَعْتَسِمُوا Sıkıca Allah'ın ipine sarılın diye emrediyor. Yani Müslüman'a düşen görev elinden geldiğince ayrılığa sebep olacak unsurlardan uzaklaşmasıdır bazen kendi gördüğü daha uygun gördüğü şeyi terk etmesidir İbn-i radıyallahu anh'ın yaptığı gibi çünkü Müslümanların halifesi Osman radıyallahu anh namaz Mina'da dört kıldırıyor neden Mina'da dört kıldırıyor sebebini bilmiyor fakat onun bildiği şey ne? Allah Resulü Mina'da iki rekat kıldı. Yani orada seferi olarak kıldı. Ebu Bekir ve Ömer Radyalanma seferi olarak kıldı. Osman radyalanta ilafetin ilk yıllarında seferi iki rekat kıldı. Ama şimdi dört rekat kılıyor. Burada bir yanlışlık var diyor. Bunun doğru olmadığını söylüyor. Sünnette olması gereken yol budur diyor. Fakat arkasında namaz kılmaktan geri durmuyor. Namazı kılıyor. Diyorlar ki, hem yani bunun yanlış olduğunu söylüyorsun, hem de bu konuda uyuyorsun. Namazı kılıyorsun. Diyor ki ihtilaf şerdir. Yani kastettiği iftirak şerdir, ayrılık şerdir. Bu gibi sebepleri, yani senin bir şeyi daha doğru görmen, Müslümanlarla cemaat halinde yaşanması gibi bir durum varsa, o birlikteliği bozmamak için bazen kendi gördüğünü terk etmen gerekebilir. İşte ben burada taklit mi etmiş oluyorum kompleksine girmenin manası yok burada. Allah hak üzerinde birleşmeye emretmiştir. Halife Osman Radyalan o zaman yani Müslümanların emiri itaatle emredilen kişi ve biz onun sebebini bilmiyoruz. Yani böyle bir ortamda düşünün kendinizi. O neden dört kılıyor? Daha önce iki kılıyordu. Neden dört kılıyor? Sebebini bilmiyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Doğrusu şudur diyoruz. Mesela bilen ilim sahipleri doğrusu neyse bunu söylüyor. İlmin gereği budur. Hakkın gereği budur. Ama ümmet ihtirak etmesin diye burada bunu gerçekleştiriyor. Orada ittiba ediyor. Ha, sonradan anlaşılıyor ki mesela Zühri'nin açıklamalarına göre Osman Radyalı'nın orada Mina'da namazı tam kılmasının sebebi oradan evlendiği için yerleşmeye, ikamete niyet etmesi sebebiyle, Zuhir'in açıklamasına göre bundan dolayıydı. Şayet İbn-i Mesud radıyallahu'na hayır kardeşim burada sünnete muhalefet var deyip derhal e, iftira etseydi, ayrılsaydı işte bunlar bidat çıkarıyorlar diyerek acele etseydi ne olacaktı? Ümmet arasında Osman radıyallahu'na karşı yapılan ayaklanmaların ilk tohumu atılacaktı. Zaten böyle bir yapılaşma vardı Osman radıyallahu'na karşı bu İbn-i Mesud eliyle olacaktı. Ama Allah onu bundan korudu. Basiret de korudu. İhtilaf şerdir dedi. Yani iftirak şerdir. O halde bizler bu kadar serbest olmamalıyız. Yani e, birbirimizde, yani Müslümanların toplu bulunduğu bir yerde basit bir yanlıştan hemen e, ayrılma söz konusu olmaz. Müslümanların bir, e, birbirlerinden ayrılması basit bir olay değildir. Yani onun ya ağır bir bidat olması, Buna davet edilmesi, bunun yayılma arz etmesi, böyle bir şey olması veyahut da birden fazla bidatin e, aynı küçük odun parçalarının bir araya gelerek büyük bir ateş oluşturması gibi birçok bidatin bir araya gelmesi söz konusu olmalı. Ve burada e, bununla ilgili tebliğ yapılmasına rağmen insanların sünnet olanı terk edip de batıl olanı da ısrar etmesi gibi bir durum söz konusu olması gerekir. Evet, Allah yardımcımız olsun. Bidatçılık ve tanımı, yani bidatın tanımı, bidatçılığın tanımı bunları bir sonraki derse bırakacağımızı söyledik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe ve estağfuruke ve etubileyik.